Merhabalar değerli dinleyenler 11 Mayıs 2017 Perşembe saatler 11 Açık Radyo'dasınız. Yeşil Bülten'i dinliyorsunuz. Ben Utkuza'da Teknik Masa'da Selahattin Çolak. Bugün çevre ve ekoloji gündeminin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız diyelim. Ee, çok önemli bir karar var. O kararı konuşacağız bugün aslında. En önemli e, başlık olarak bu haftadan onu seçtik. Benim şahsi... Gazetecilik tarihim açısından da aslında önemli bir karar. Belki bunu bir e, değinmeliyim kısaca. Neredeyse çevre ekoloji gazeteciliğine aktivist olarak başladığım yıllardan bu yana diyelim. 2007'den bu yana suyun ticarileşmesine hayır platformu ve o platform etrafında gelişen e, mücadelelerden bu yana yakından takip ettiğim bir mücadele Pembelik Barajı'na karşı dersimde yürütülen mücadelede çok önemli. Çok önemli bir karar çıktı. Bu mücadelenin hukuki ayağında neredeyse hep e, takipçisi olmaya çalıştım ben de şahsım adına ama... E, ...bu işi takip eden e, avukat Mehmet Horuş konuğum bu hafta. Merhaba, hoş geldin. Merhaba Utku. Şimdi ben e, benim için önemini anlattım. Meselenin ne olduğunu birlikte konuşalım istedim. Ve hemen e, seni de aldım hocam yayına. Ve e, şunu söyleyelim. Anayasa Mahkemesi... E, Dersim'de Peri Suyu üzerinde yapılan ve şu anda işleyen pembelik barajına, barajı için yapılan acele kamulaştırmaları mülkiyet hakkı ihlali saydı ve yurttaşlara tazminat ödenmesine hükmetti. Ee, böyle bir karar. Şimdi hukuki kararlar bazen e, dinleyiciler için, takipçileri için meselelerin E, e gibi bir sonuç yaratabiliyor. Yani e, tam olarak önemini, mahiyetini anlamakta güçlük çekebiliyor bu meseleleri uzaktan takip eden insanlar. Bu karar... Çok önemli ve biz bu programda bunun neden önemli olduğunu konuşacağız. Öncelikle şöyle bir e, kararı kısaca bir anlatalım mı e, dinleyenlerimize evet, Mehmet Hanım? İstersen biraz evveliyatına girelim. Evet. Sen de çok iyi hatırlayacaksın. Tabii. Defalarca Yeşilbülten'de konuştuk. Ee, hep ne dedik? Bu acele kamulaştırma uygulamasının e, enerji projeleriyle, kentsel dönüşüm projeleriyle, mega projelerle bir ilgisi yok. Bu 1939 yılında çıkartılan milli müdafaa mükellefiyeti hakkındaki kanundan ruhunu alıyor bu uygulama. Ve o kanunda yine hatırlayacağın gibi aslen askeri ihtiyaçlar için öngörülmüş acil el koyma e, prosedürünü düzenliyor. Hatta o zamanki e, askerin ihtiyacı olan işte süvari birlikleri için e, atların yem ihtiyaçlarına, Binayen e, tarlalara nasıl el konulacağı Yine askerin yeme içme ihtiyaçları için Fırınlara nasıl el konulacağı Koşum hayvanlarının malzemelerine nasıl el konulacağı Falan düzenleniyor Yani bu işin e, böyle enerji projeleriyle falan Uzaktan yakından alakası yok e, Bunun dışında da bakanlar kuruluna Aynı yaklaşımla çok istisnai durumlarda bir takdir hakkı tanınmış ee, acele el koymayla ilgili. Şimdi buraların bir altını Aynı çizelim Aynı olan Savaş şartları evet. için tanımlanmış bir kanun. Evet çok ve olağanüstü, olağanüstü, aciz olağanüstü durumlarda, bakanlar durumlarda, bakanlar kuruluna da bir evet. yetki verilmiş. İstisnai bir yetki verilmiş. Ama Fakat evet. son 15 yıldır e, bu adeta olağan bir kamulaştırma prosedürüne dönüştürüldü. İyi kötü resmi gazeteyi takip eden, ekoloji... Mücadelesinin bir yerinde duran herkes biliyor ki bizim resmi gazeteler acele kamulaştırma bültenine dönüşmüş durumda. Her gün ülkenin bir yerinde çeşitli adlar altında bu bazen karayolu oluyor, bazen baraj oluyor, bazen kentsel dönüşüm oluyor, bazen 3. havalimanı oluyor, bazen maden projesi oluyor. İnsanların hiç haberi olmadan resmi gazetede alınan, yayınlanan kararlarla arazilere el konuluyor. Şimdi bir kere yani, daha altını çizelim mi Mehmet Oruç? Söylediğiniz önemli çünkü yani dinleyenlerimize de anlatabilmek için. Üçüncü köprüden inşaat projesine, kentsel dönüşüme, HES'e, baraja, termiye diye böyle geniş bir ağ saydınız evet. değil mi? Evet bunu da evet. akılda tutalım. Bütün izleyenlerim, dinleyenlerimiz de akılda tutsun. Buyurun Bu lütfen. şekilde el konuluyor. Benim tahminim şu ana kadar alınan kararlarla Türkiye Yüz Ölçümünün önemli bir kısmına el konuldu. Yani evet. o derece yaygın bir uygulamayla karşı karşıyayız. Fakat bütün bunlar olurken Danıştay, tahminen söylüyorum elimde net bir istatistik yok ama iyi kötü ekoloji hareketinin içinde biriyim. Ee, sanırım bir 400-500 civarı Danıştay'ın e, yürütmeyi durdurma ve iptal kararı var. Bakanlar Kurulu'nun aldığı bu işlemlerle ilgili. Yani aslına bakarsanız Danıştay öteden beri bu işin hukuksuz olduğunu ancak olağanüstü durumlarda, seferberlik gibi, savaş gibi çok istisnai hallerde bu işin uygulanacağını e, belirterek bu projeler için kanun aradığı acelecilik koşulunun söz konusu olmadığını belirterek yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verdi. Yani dediğim gibi 400-500 civarı karar. Aslında hani bir hukuk devleti mantığı içerisinde bu uygulamadan vazgeçilmesi, dönülmesi, ısrar edilmemesi gerekirken aksine bunun bir hükümet politikasına dönüştüğünü görüyoruz. Ee, tabii Danıştay'ın bütün bu verdiği kararlar e, pratikte işlevsiz kaldı. Yani Danıştay da aslında acele kamulaştırmanın anayasadaki mülkiyet hakkına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir numaralı ek protokolünde düzenlenen mülkiyet hakkına aykırı olduğunu söyledi. Yani hem anayasa hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında e, hukuk aykırılık gerekçeleri oluşturdu Danıştay. Bunu geçtiğimiz Danıştay. söyledi değil mi Danıştay? Evvel dediğim gibi yani 400-500 civarı olduğunu tahmin ettiğim karar var. Fakat bu kararlar pratikte bir işlem taşımadı. Çünkü e, Danıştay'ın aldığı bu kararları uygulama imkanı olmadı. Şirketler bu arada arazilere... El koyup yani bakanlar kurulu kararı yayınlandıktan sonra 30 gün içerisinde el koyup iş makinalarıyla giriyorlardı sahalara. Yani bir tür oldu bitti duygulamaya. Aslen o yörede yaşam alanlarını savunan insanları çaresiz bırakan, etkisiz bırakan, oradaki sivil tepkiyi, yurttaş tepkisini hiçleştiren bir uygulamaya Hatta dönüştü. kriminalize eden değil mi? Hiçleştirmenin ha, yanı sıra bir de. Evet, evet. Bunlar teröristtir, yani bunlar bir büyük projelere karşıdır, bunlar yabancı ajanıdır. Evet, bunun arkasına sönüyor şirketler her seferinde ama aslen şirketler hukuku hiçe sayarak yaşam alanlarına el koyuyorlar. Yani o ifadeleri şirketlere aynen iade ediyoruz. Hukuku uygulamakla mükellef olan kurumlar da, devlet kurumları da buna göz yumuyor ama. Aynen, işte PERI kararı, Anayasa Mahkemesi kararı. Bunu söylüyor. Yani bütün o hukuksal ifadeler uzun uzun yazılan şeylerin özü de bu. Şunu söyledi. Danıştay zaten bu işi iptal etmiş. İptal ederken de bu işi hem Anayasa hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu söylemiş. Bu noktadan sonra diyor artık şeyi tartışamazsın. Yani asli hukuktan karar çıktı Tebligat geç yapıldı, uygulama imkanı kalmadı diyemezsin. Bu kadar ağır bir e, gerekçeyle verilen ihlal kararı sonrasında artık vatandaşın yaşam alanına arazilerine sokmayacaksın diyor iş Evet. Ve bunun bu nedenle de verilmiş güçlü bir ihlal kararı hatta biraz daha genişletti ihlalin boyutunu mülkten barışçıl yararlanma hakkının. Ee, ihlalidir dedi. E biliyorsun ekoloji hareketi de öteden beri bu bir savaş hukuku uygulamasıdır diyordu. E Anayasa Mahkemesi de mülkten barışçıl yararlanma hakkında ihlal etmiş. oldu. Kararı biraz yani bu... daha deşeceğiz Mehmet Oruç ama şunu bir dinleyenlerimize tespit edelim öncelikle. Şimdi bu karar pembelik barajı için Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar bütün acele kamulaştırmaları kapsar mı değerli Mehmet Oruç? Kapsıyor çünkü işin Kendisini vasıflandıran, nitelendiren tartışan bir karar. Yani acele kamulaştırmanın kendisini tartışıyor. Yani tazminat kısmı belki biraz pembelik özeliyle ilgili. Ama acele kamulaştırmanın kendisinin bu şekilde acelecilik koşulu, kanunlar adı acelecilik koşulunun dışına çıkılarak. Yani milli müdafaa mükellefiyeti hakkındaki kanun ve diğer istisnai hallerin dışına çıkılarak. Bakanlar Kurulu'nun acele kamulaştırma kararı almasını ihlal olarak görüyor. Doğrudan Bakanlar Kurulu'na söylenmiş bir karar. Ve Anayasa Mahkemesi Bakanlar Kurulu bu kararı alırken bu ihlal gerçekleşiyor diyor. Yani Bakanlar Kurulu'nun bizzat aldığı kararın kendisi ihlaldir diyor. Yani şu o, o halde şimdi tespiti genişletelim biraz daha. Anayasa Mahkemesi acele kamulaştırma uygulamaları hukuken ihlaldir dedi. Bundan evet. sonraki süreçte yapılabilecek olası bir acele kamulaştırmanın önüne geçer mi bu karar Mehmet Oruç? Şimdi ba bana kalırsa yani hukuk mantığı içerisinde konuşursak bundan sonra Bakanlar Kurulu'nun acele kamulaştırma kararı almaması gerekiyor. Yani zorunlu bir... Askeri ihtiyaç dışında yani eğer bir yere hani tank konulacak, top konulacak, köprü yapılacak gibi usulü, zorunlu ve acil bir askeri ihtiyaç söz konusu değilse az önce saydığımız e, yaşam alanların doğrudan ilgilendiren enerji, madencilik vs. projelerle ilgili artık acele kamulaştırma kararı almaması gerekiyor. Bu bir ihlal artık. Doğrudan bakanlar kurulunun... E, Sebep olacağı bir ihlas. Bundan önce yapılan acele kamulaştırmalar yani aklınıza az önce bir saydınız ya dinleyenlerimiz aklında tutsun dediğim alan. Üçüncü köprüden termik santrale, HES projesine, baraja, e, ka, kentsel dönüşüm projesine ne kadar proje varsa Türkiye'de o kadar çok uygulandı ki bu acele kamulaştırma. E, bundan önce yapılan acele kamulaştırmalara dair nasıl bir hüküm var peki bu kararda? Tabii her somut olayı ayrı ayrı. Ele almak gerekiyor Hı. Ama mesela ben şu, şu anda Bodrum Adliyesi önünden bağlandım Programa evet. Burada aynı mesele var ee, Elimde bir Anayasanın mahkemesi kararı var Acele kamulaştırmanın Mülkiyet hakkının ihlali olduğuna ilişkin Ama şu anda Rüzgar Santrali projesi Sorunu var Hı. Bodrum Yalı Kavarında 1400 hektar Yani 14 milyon karelik Metrekarelik bir alanda rüzgar santrali kurulmak isteniyor ve buraya 3 ayrı bakanlar kurulu kararıyla e, acele el koyma kararları alındı buraya ve şu anda bu bakanlar kurulu kararı nedeniyle e, şirket e, mahkemelere başvurdu ben arazilere el koyuyorum diye hatta bir kısmına el koydu dün vatandaşların arazilerine iş makineleri girdi yani açıkça anayasaya aykırı olduğu tespit edilen bir uygulamaya şu anda birebir Devam ediliyor. Ben şimdi buraya da başvurular yaptım. Bu iş anayasaya aykırı diye. Yani vatandaşların bu konuda biraz ısrarcı olması gerekiyor Türkiye'nin her yerinde. Hı. Çünkü bu fiili durumla aslında bir tür oradaki yerel direnişi tepkiyi de kırmak istiyorlar. Evet. Yani açıkça anayasaya aykırı. Ama vatandaş diyor ki bakanlar kurulu dahi anayasaya Açıkça aykırı bir kararı almış ve iş makineleri sahaya girmişse e, artık yapacak bir şey yok diye bir tür çaresizlik o, e, insanları o, bu direnişi bu motivasyonu kırmak için kullanılıyor. fiili durum yaratma aslında hukuksuz. Aynen sıra, fiili yani? durum. Aynen fiili durum. Şirketin çabası Hatta, bu yönde yani. Aynen bakın yaptık girdik oldu bitti. Hmm. Ya da daha moda tabirle ata alan Üsküdar'ı geçti. Demeye ee, çalışıyorlar. Demeye çalışıyorlar. Ama birazdan buraya çok sayıda yurttaş da gelecek. Adliyeye suç duyurularında da bulunacağız ee, savcılığa. Bu işin takipçisi olması olmamız gerekiyor. Ee, yani neticede perideki süreç, oradaki mücadele direniş de böyleydi. Ee, yani 6 yıldır, 7 yıldır kesintisiz bir şekilde, ısrarlı bir şekilde insanlar topraklarına sahip çıktılar. Sonuna kadar devam ettiler. Halen de vazgeçmiyorlar. Ee, Daha Avrupa İnsan Akın şey mahkemesine gidecek değil mi? Bu Her düzeyde Sağlıklı bir çevrede olacak. yaşama hakkı ihlali üzerinden de başka evet, bir... Evet, e... hiçbir fark yok. Bakın o Dersim'de bir baraj projesinde yaşananlarla şu anda Bodrum Yalıkavak'ta yaşananlar arasında hiçbir fark yok. Bu genel bir program şeklinde uygulanıyor Ama verilen e, tazminatın caydırıcı olması umuyorum. Hı hı. Çünkü e, şöyle söyleyelim e, sırf Peri'de 200 civarı dava var bu şekilde hı hı. E, görülecek. Yani bu ilk pilot karardı. Bunun devamı gelecek. Evet. Bu önemli. Ee, diğeri biz kararı eksik buluyoruz bir boyutuyla. İstersen oraya ilişkin de iki bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Söyleyelim. Ee, Mehmet Oruç. peki şunu, şunu bir söyleyelim mi? Şu anda Türkiye'de çevre, ekoloji mücadelesi, yaşam mücadelesi varan kim varsa onu herkesi ilgilendiren bir karardan bahsediyoruz. Pek çok e, değerli bu yolda mücadele eden insan da bizleri dinliyorlar. Twitter'dan görüyoruz bir yandan. Bu nükleer santralden tutun da değil mi? Ee, Hidroelektrik santrallere, termik santrallere, maden projelerine, kentsel dönüşüm projelerine kadar etki edecek bir karar, bir Pek çok açıdan emsal karar, mülkiyet hakkının ihlal edildiği acele kamulaştırma ile tespiti ve tazminat hükmedilmesi her anlamıyla emsal bir karar. Bundan sonra acele kamulaştırmalar, acele kamulaştırma ile karşı karşıya kalan e, yurttaşlar, köylüler alıp anayasa mahkemesi sürecine mesela Bodrum örneğinde olduğu gibi gidip e, ekstra tazminatlar alıp aynı zamanda bu büyük projelerin, mega projelerin, dev projelerinde e, bir maliyetini arttıracak bir etki yapacaklar. Belki bu projelerin tercih edilmemesi için de bir neden ortaya çıkabilir Evet. Aslında işin e, ne diyelim e, düğümlendiği yer doğrasıydı. Burada bence bakanlar kurulu ve hükümet de biliyor acelecilik koşulu olmadığını. Burada sadece yaşam alanlarını sermayeye daha ucuza e, tahsis etmek için uydurulmuş bir şey. Çünkü evet. Yani Hani burada bir fiyat tartışması yapmak istemiyorum oraya değineceğim ama Buradaki asıl niyet hükümetin asıl niyeti Şirketlere bütün bu Arazileri Taşınmazları en ucuz şekilde Ve en hızlı şekilde tahsis etmek Aceleciliğin nedeni bu Yani sermayenin acelesi var Ama Kendi krizine Çözüm bulabilmek için Yaşam alanlarımızı yok ediyor Hukuku yok ediyor Şimdi Buradaki mesela santral meselesinde de e, hani bir e, yenilenebilir enerji e, iddiasıyla ortaya çıkıyor ama bize şimdi köylüler de aynısını söylüyor. E, hukuku kirleterek temiz enerji üretebilir miyiz diyor. E, Buna izin vermememiz gerekiyor. Olur mu? Temiz enerji kalır mı? Yani bir hukuk çiğneniyorsa ortada, bir hukukilik yoksa, bir rızalık yoksa diyelim her şeyden ötesinde, oradaki insanların rızası yoksa buna, bu enerji temiz olabilir mi? Olamayacağını görüyoruz, gördük, göreceğiz. Karaburun'da gördük, Samandağ'da gördük, Bodrum'da görüyoruz. Öyle değil mi Mehmet evet, evet, evet. Daha maalesef. da göreceğiz yani, muhtemelen. Evet. Yani burada mesela genelde çevre mücadeleleri hukuk ayağında, chat davaları ve imar planı davalarıyla yürüyor. Hı hı. Fakat orada yargılama biraz daha uzun sürüyor. Bir yıl, iki yıl sürüyor ortalama. E, bu arada biz çevre konusunda tartışmayı yürütürken mahkemelerde e, hızlı bir şekilde arazilere el konuluyor. Hata alan üstleri e, geçiyor yani. Yine geçmiş de. oluyor. Evet aslında bu, bu açıdan da önünü kesen yani buradaki çevre hukuku açısından da elde edil, ettiğimiz kazanımları daha sonra bu ÇED raporlarını, imar planlarını iptal ettirdiğimizde de fiilen işlevsiz hale geliyor. Hatta mahkemeler çoğu yerde inşaat alanlarında flora fauna incelemesi yapmak zorunda kalıyor. Yani fiilen yargılama sürecini de etkisizleştiriyor. Biz anayasa mahkemesinden aslında çevre hakkı boyutuyla da ihlal bekledik. Yani bunun bir sadece bir mülkiyetle ilgili... Dar bir e, ihtilaf Olarak ele alınmayacağını söyledik Mesela Peri'deki e, Taşınmazlar Şimdi mesela Dersim Avacık'ta Benzer bir uygulama var Orada da herhalde bir 500-600 Civarında parsele tek bir bakanlar kurulu Karayla el konuldu e Peri'de de mesela köyün tüm taşınmazlarına Neredeyse el konuldu Yani orada o köy kalmıyor Bir yaşam alanı yok ediyorsun Ya da kentsel dönüşümde bir mahalleye el koymuş oluyorsun. Bu sadece bir mülkiyet meselesi değil ki yani bütün bir yörenin e, ne bileyim e, de, demografik, e, sosyal, ekonomik her düzeyde e, ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Burada açıkça e, bir çevre hakkı ihlali de var. Anayasa Mahkemesi çevre hakkını mülkiyet hakkının içinde görüyorum dedi. Zaten mülkiyet hakkı konusunda ihlal veriyorsam Hı. çevre hakkı konusunda ihlal tartışmaya gerek kalmadı dedi ama biz buna katılmıyoruz. Buna katılmıyoruz. Dahası orada tapusu olmayan insanların da yaşam alanına bir müdahale var. Yani ki. orada yaşayıp mal sahibi olmayan insanların ha, da evet. yaşam alanı ortadan kaldırılıyor. Bununla ilgili erkenden biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bir başvuru yaptık Peride. Hı hı. Ee, şimdi o başvuruda da Anayasa Mahkemesindeki yargılama ile ilgili eee bir izleme kararı vardı. Oradan çıkacak kararın sonucunu bekliyorum dedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Çevre hakkı ihlaliyle ilgili. Ee, şimdi bu çıkan kararları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bildireceğiz. Çevre hakkı boyutunda sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu da Yoksa, çok önemli bir boyutu değil mi? Tabii ileride bence bir de gerçek boyutu bu. Gelirse. Tabii ki. Değil mi? Biz bur buraya odaklandık. Çünkü en baştan beri Peri'de yaşayanlar ki az çok biliyorsun... Yani orada doğayla bambaşka bir kültürel diyalog var dersin halkın. Orada avcılık evet. olmaz, oradaki dağ keçileri kutsaldır. Orada bazı yerlere ayakkabıyla girilmez. Dağlara, tepelere. Evet. Munzur kutsaldır vesaire. Şimdi böyle bir yere e, fiyat biçmek mümkün değil. Yani yok edilen şey, el konulan şey aynı zamanda bu kültürel değerler, bu inanç alanları. Bu boyutuyla da e, daha büyük bir ihlal yaşanıyor. O bir türlüsü parası neyse veririm e, ama yaşam alanı da elinden alırım mantığına gelir. E, buna razı olmamız mümkün değil. Bu noktada mücadele şu açıdan önemli. Oraları, o kutsal yerleri pek çok insanın için yaşadığı köyler, e, yaş yaşadığı memleketi kutsaldır ya da yeşil alan kutsaldır ya da bir dere kutsal olabilir. Karadeniz'de de böyle, Doğu Güneydoğu'da da, Ege'de de böyle. Orada oraya bir çivi çakmak isteyeni dahi vazgeçirecek boyutta büyük bir ceza olması gerekiyor bunun. Umuyoruz zamanla ahim süreci sonrasında da e, bu noktaya da gelecek. Ve acele kamulaştırmalar yoluyla doğal alanların, yaşam alanlarının tahribinin önüne geçecek bir karar çıkacak. Bu noktada mücadele ediyorsunuz ama bir şeye değinelim isterim kapatmadan Mehmet Oruç. Hı hı. Şimdi e, biz bunu söylemiştik ama Sayın Cumhurbaşkanı e, anayasayı ya da yasaları ihlendirip ihlal ettiği zaman çok e, kıyamet koptu bu ülkede zaman zaman tarafsızlık hususunda ve başka hususlarda. Biz o zaman şunu demiştik. Biz çevre ekoloji hareketi olarak yasaların ihlal edildiğini 10 yıldır yaşıyoruz. Bas bas bağırıyoruz. Hani bir bu da gelsin Türkiye'nin gündemine diye. Bu acele kamulaştırmalar da o zaman bas bas bağırdığımız şeylerde değil mi? Yasa bir yerde herhangi bir konuda ihlal edildiği takdirde artık zaten tümüyle hükmünü de yitirmiyor bu yandan. Yani en azından bir psikolojik barajı aşmamıza vesile oldu bence Anayasa Mahkemesi kararı. Ne, tarihe not düşmüş olduk, haklılığımızı teyit etmiş olduk. Hı hı. E, ama burada bitmedi. E, o konuda fikrim Ama yani bu e, her yerdeki benzer bir programın uygulanması, Türkiye coğrafyasının her alanında e, sermayenin aynı tepkiyi vermesi, e, biraz ekoloji hareketine de bu ortak hafızayı canlandırma, kolektif bilinci yaratma noktasında bence dersler veriyor. Bizim de kendi aramızda daha hızlı olmamız lazım. Daha ortak hareket etmemiz lazım. Bütün bu krizler mesela işin bir boyutuyla bu yatırımlarla ilgili şimdi biliyorsun yeni devlet teşvikleri daha önceki 80. madde tartışması vardı hatırlarsan hı hı. sen de birkaç hı hı. program yaptın. Bütün bunlar bir şekilde e, sermayenin ihtiyaçlarına göre tanzim ediliyor ve bir maliyet hesabı var. Ama şunun maliyet, ola, bir maliyet kalemi olmasına izin veremeyiz. E, burada hukuk açıkça ihlal edilebilir. E, çünkü bu da maliyeti düşüren bir şey bu fiili durum. Bu, bu, bunun bir sermaye lehine bir maliyet düşüşü olarak kullanılmasına İzim veremeyiz. Evet. Ee, veremeyiz. Bu noktada da belki bu mücadele. Hatta de... şöyle az önce bir Hı -hı. eski sünger avcısı reşilim var, o durumda e, köylü. Oysa, Tabiatı mevduat yaptırmayacağız diyor. Şimdi bu ne güzel mesaj mı? Evet. E, e, bu, burada da olan şey bu. Aslında bu bakanlar kurulu kararları birer kıymetli evrak. Yani piyasada alınıp verilen oradaki yatırımlarla ilgili maliyeti düşüren bir tür açık çek. Hı hı. Ee, kredi almaya teşvik zaman belgesi. şirket kredi dosyasına koyduğu bir evet. karar. Evet yani. ucuza kapatacağım diyor hemen el koyacağım diyor oradaki risk e, faktörü açısından kullanıyor tam da tabiatı mevduat haline getirmiş oluyor buna izin vermememiz gerekiyor. Horuş bir de şunun altını çizmekte de fayda var. Bakın e, çok örneğimiz var. Bu da hukuki kazanımın çok önemli, çok sembolik bir örneği oldu. Acele kamulaştırmaya maruz kalan, istemediği halde acele kamulaştırmaya maruz kalan insanlar artık ben biz hiçbir şey yapamayız, çaresiziz diye düşünmeyecekler değil mi? Anayasa Mahkemesi'nin nihayetinde emsal teşkil edecek, mesela AYM'ye gittiği zaman emsal teşkil edecek bir kararı var şu an ortada. Evet. Bu kararı alan öncelikle Dersim Peri Vadisi'nde... Benim hatırladığım 10 yıla yakın bir süredir. Neredeyse her gün azimle direnen oradaki o köylülere bir teşekkür etmeli. Bir de size kocaman bir teşekkür etmeli sanıyorum Mehmet Oruş. Sağ olun. Çok ben teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bütün bunlar için ve yayına bağlanıp vaktinizi ayırdığınız için. Kolaylıklar Eyvallah. sağ olun. Eyvallah. Ne demek. Görüşmek üzere. Evet değerli dinleyenler. Bir konuya ayırdık. Detaylı konuşmaya çalıştık. Ben de olabilecek en açık hale getirmeye çalıştım meseleyi. Hukuki meseleler biraz bazen çok dolan başlı bazen çok kafa yorucu olabilir ama çok özünde çok önemli bir kararla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz hafta resmi gazetede yayınlandı ee, Cumhuriyet'te Çiğdem Toker hafta sonu kısaca konu etti meseleyi köşesinde ee, bir günde dikende haberlerini gördünüz okudunuz ee, ve önemli bir karar. Sembolik bir karar önümüzdeki süreçte çok tartışacağımız bir karar bunu söylemeliyim öncelikle büyük projelerin maliyetini çok arttırabilecek bir rakam doğa maliyet olmasın az önce bir eski sünger avcısı e, müvekkili söylemiş Mehmet Oruş'a da e, tabiatı mevduat yaptırmayacağız diyorsanız eğer bu karar işimize yarayacak gibi önümüzdeki günlerde diyelim kapatalım bu haftalık eşi bülteni önümüzdeki hafta yine aynı saatte radyolarınızdayız.